1893 numaralı konu, hicretin 41. senesinde gökten taze kan yağması, evet, Rabia bin Kuseyd şöyle anlatıyor, cemaat senesinde, hicretin 41. senesinde, yapılan barış antlaşmasından Amr İbnül As'la birlikte dönüyordum, yolda taptaze bir kan yağmuruna tutulduk, öyle yaşıyordu ki boşaltılan kaplar anında yeniden doluyordu, halk bunu birbirlerini öldüren Müslümanların kanı olarak yorumladılar, bu olay üzerine Amr İbnül As minbere çıktı ve Allah Teala'ya